tatlı bir konuğum var. Çok yani sizin hani bütün yaptığınız işlere de çok bayılarak takip ediyorum. Züfat ee, ediyorsunuz. Slow Food fikri sahibi damakların e, başkanı e, Defne Koyrek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz aslında bugünlerde biraz problemli cümleler Kelimelerin arasından lider kelimesini seçiyoruz. Lideri. Çünkü bir hareket olduğumuz için aksiyon halindeki bir gruba koordinatörler, direktörler ya da başkanlar çok kaslında şey yapamıyor, e, parçası olamıyor. Böyle iddialı bir ismimiz var bir, bir tür liderlik bizimki altını bir çizmek istedim çünkü zaman zaman soruluyor da niye ha. sizde başkan değil evet, lider değil bu nasıl bir şey diye. E, slow Food fikir sahibi damaklar Slow Food'un biliyorsunuz dünyadaki Slow Food hareketinin İstanbul'daki bir parçası dolayısıyla böyle bir müesseseyiz. <gülüyor> tamam. O zaman e, Slow Food fikir sahibi damaklar lideri teşekkür Koyal'a hoş geldiniz. E, Şimdi bugün başlayan bir İstanbul'un lüfer bayramı var. Evet, bunun nefes için, nefese. Evet tahmin ederim hem çok takip ediyorum da internetten ama e, çok yoğun bir çalışma ve de lüfer için siz zaten uzun zamandır çalışıyorsunuz. Doğru. E, bu da herhalde bunun bir sonucu olarak devam ediyor. Biraz bahsedebilir misiniz? Ee, az önce söylediğim gibi aslında fikir sahibi damaklar İstanbul'da slow food'un bir oluşumu. Çünkü slow food yerelde hareket eden bir şey düşünce bir hareket yerelden e, filizlenen İstanbul'da da e, bütün balıklarla ilgili değil bir sembol balıkla yola çıkmayı seçtik biz. İstanbul'un neredeyse aslında sembol balığı. Yani e, bir Karadenizli için, bir Samsunlu için, nasıl kalkan bir konuysa, Trabzonlu için, nasıl hamsiyse, bir İzmirli için, nasıl çıpraysa İstanbullu için de bu lüfer. Ve herkes hı hı. İstanbul Boğazı'ndaki lüfer balığının lezzetinin, ihtişamının buradaki e, İstanbul'unun lüfer balığına duyduğu aşkın başka hiçbir yerde olmadığını söyler. Dolayısıyla aslında lüfer dedik ama lüferin yerine istediğinizi koy İstediğiniz balığı koyun, istediğiniz coğrafyaya bunu uygulayın. Herhangi bir coğrafyada oranın has balığı için e, gösterilecek e, bir e, endişeyle, bir tutkuyla 3 yıl kadar önce İstanbul lüferaset kalmasın kanvahyesi başlattık. O dönemde Lüfer'in avlanma alt boyu 14 santimdi. 14 santim sırasıyla gidersek defne yaprağı ile çinekop arasında bir boya tekabül ediyor. Biliyorsunuz bilgiler böyle tutkuyla sevdiğimiz zaman bazı şeyler 80 tane isim veriyoruz onlara. Denizlerin sultanı, evet. boğazın <gülüyor> efendisi. Ama bu arada boy boy yaş yaşlı isimlerimiz var. İşte defne yaprağı diye başlıyor. Çinekop oluyor, sarı kanat oluyor. Ne zaman ki şöyle bir karıştan daha büyük, kalınca etli 350 gram gibi bir balığa dönüşüyor, adam gibi o zaman lüfer diyoruz. Ondan sonra büyüdüğünde çok zamandır kimse görmüyor ama kofano oluyor ve hatta ondan de sırtı kara diyoruz. Böyle isimleri var. Bu balığın defne yaprağı ile çinekop boyutunda avlanıyor olması aşırı avcılık anlamına geliyordu. Çünkü bir e, bir türün devamı için o türün üreme imkanı bulabilmesi lazım. E, Faunun basit bir prensibi var her canlı en az bir kez üremelidir diyor bunun ötesine taşıyabilirsiniz yani dünyadaki varlığımızın ne kadar baskın olduğunu düşünecek olursanız bir de üremesin en az iki defa üresin diye de bakabilirsiniz. Hayır en fazla insanlar bu kadar yiyebilirler gerisi doğada kalmak durumunda diyebilirsiniz ama minimum bir kez üremesi zaten yani ahlaken vicdanen her türlü manada şart olan ve 14 santim buna uygun değildi. Bizim anlayabildiğimiz, okuyabildiğimiz kadarıyla çok limitli bu konuda Türkiye sularındaki çalışmalar. 1958 yılında var. Ondan sonra 84 yılında bir tane var. Çok limitli. Bugünlerde başlatılan Ocak 2013'te başlayacak bir lüfer araştırması var. Sanıyorum iki yıl sürecek. Onun sonuçlarını hep beraber bekleyeceğiz. Ama elimizde bugün var olan bilgilerle minimum çatal boy 24 santimde lüferin Ürediğini, hmm. gerçekçi anlamda ürediğini gördük. Onun üzerine kampanyamızı başlattık. Dedik ki 24 cm'nin altında lüfer almayalım, satmayalım, yemeyelim. 3 e, yıl önce işletmelerin bir kısmı şefler destek verdiler. STK'lar destek verdiler. birim insanlara destekler verdiler. Bir kampanya olarak başladı. E, 2010 yılında... E, ciddi bir renk kazandı. Arkasından Greenpeace'in biliyorsunuz seninki kaç santim kampanyası geldi. Ama bu şehrin insanına tam da düşündüğümüz gibi Lüfer o kadar hitap etti ki seninki kaç santim Çinakop e demeye başladı insanlar. Ha. Aldırmaksızın Greenpeace'in işte bütün posterlerindeki Barb'un fotoğraflarını tekir fotoğraflarını herkes Lüfer meselesini birlikte güç aldı Lüfer bu iki kampanyanın ya da bir tür Metis kampanya sayesinde güçlendi. Ve 2011 yılına girerken biz Lüfer'de avlanma alt boyu 14 santimden 20 santime çıkartıldı. Yeter mi? Hayır yetmez. Tabii ki yetmez. Bu balığın ürediğini ve gerçekten soyunu devam ettirebileceğini bize söylemiyor 20 santim. Ama o noktada Tarım Bakanı bizzat arayarak bunu iki yıllığına deneme süresi, Deneme boyu olarak çıkarttıklarını ve arkasından hemen araştırma başlatacaklarını söyledi. Dolayısıyla biz de bir bakandan böylesi özenli bir takip gelince peki o zaman 20 santimin uygulandığını biz Garantileyelim dedik. Baktığınız zaman çünkü bugün hala tezgahlarımızda 14 santim, 16 santim, 17 santim lüfer balıkları, bebek lüferler görmeye devam ediyoruz. Orada devam eden bir kampanyada da tabii ister istemez sokaktaki İstanbulluyu devreye soktuk. Hı hı. Çıkın sokağa e, ve şey yapın, takip edin sahiden bu balığın e, doğru boyunda doğru kurallarıyla doğru şekilde satıldığından emin olun gerisi çünkü eşkıyalık dedik. Hı hı. 174 diye bir alo gıda hattı var onu neredeyse lüfer koruma hattına çevirdik onu ben de kullandım hatta bir kez köyde gittiğim bir restoranda çinekop ister misiniz işte lüfer ister misiniz falan. ben dedim çinekop yasak değil mi ee, Yok satıyoruz biz işte şey yapılıyor hemen aradım hemen bilgi verdim ama sonra ne oldu bilmiyorum aslında takip de edilebiliyor galiba Çok önemli değil şöyle düşünün sizin yaptığınız bu şikayet kayıtlı bir şikayet birinin önüne gidiyor en azından 7-8 kişi imzalamak okumak zorunda bir başka departmana gönder muazzam bir kağıt işi yaratıyorsunuz bu bile Meselenin Aha. çözülmesi için zaten bir başlangıç. O kağıdın sonra birisi tarafından takip raporunun yazılması lazım. Onu yapabilmesi için o işletmeye gitmesi lazım. Harika. O Dolayısıyla zaman, yapmak lazım. Yani ve de o kadar kolay ki telefonu açıyor biri. Ve evet. çok profesyonelce açıyor ve sizi dinliyor. Her şeyi de detaylarıyla alıyor, adresi de alıyor Aynen. vesaire. O kadar mutlu oldum ki yani biri beni dinliyor <gülüyor> gibi geldi. O yüzden lütfen arayın yani. Evet kesinlikle. Çekinmeden. Çünkü geçen yılın sonucudur. Bu yıl çok daha kuvvetli denetimler başladı. Ee, önümüzdeki yıl daha da iyi denetim olacak. Sadece denetimde yetmiyor. Şimdi bu boy yasakları falan, limitli şeyler. Esasen e, su ürünlerin avcılığını ve ticaretini ...düzenleyen bir yasamız var. Yasa maddesi 1380. Bu 1380, bunu ben bu şekilde söylüyorum... E, ...söyleme diyorlar ama söyleyeceğim. E, caydırıcı değil. Aksine suça teşvik edici bir yasa. E, öyle komik cezalar... ...öyle komik usuller var ki... ...içerisinde okuyan ve... ...eşkıyalık etmeye niyetlenen birisi ...kahkahalarla gülerek yapacaktır e, eşki ağlığını. Dolayısıyla esasen 1380'in değişmesi gerekiyor. Bunun içinde gayret inanın 174'de yaptığınız şikayetlerle kuvvetleniyor. Dolayısıyla 174 önemli bir hattımız. Şimdi bir taraftan işte Yasa yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan işte bu ihbar hatlarını devreye sokuyoruz. Hiç de sevmeyiz halk olarak. ihbar etmek bize pis gelir. Sevmeyiz, kirlendiğimizi hissederiz. O anlamda bir eşiği aşmaya çalışıyoruz hep birlikte İstanbullular olarak. Dedik ki bütün bu gayretin içerisinde aslında bu şehrin coğrafyasına sahip çıktığımızı hissetmemiz lazım. Bu balık bizim coğrafyayla bağımızın işareti. Bu coğrafya ki aslında hayatiyetimizin garantisi. Ben çocukken İstanbul'da kimse aç kalmazdı. Denizden balığını tutar yerdi ve tuttuğumuz balıklar da sahiden şöyle 30-40 santimlik dolu dolu lüferlerdi, palamutlardı. Şimdi coğrafya ile insanın hayatiyeti arasında bu kadar düz bir çizgi varken İstanbul muazzam bir kalabalığa dönüştü ve bu kalabalık geçicilik üzerine kuruyor kendini. E, buradan gelip geçercesine yaşıyor. Hiçbir zaman sahiplenmiyor. E, rüzgarının adını öğrenmeye çalışmıyor. E, göç zamanı üzerinden geçen kuşlarına bakmıyor. Ağaçlarının hangi ağaçlar olması gerektiğini bilmiyor. İşte son kalan bir grup insan bebekler guanlar açtı diye heyecan duyuyor. Oysa bu şehrin bir de fıstık çamları vardı. Gidip çam altlarında fıstıklarını toplayıp ellerimiz kararına kadar kırıp ayıklayıp kenara kaldıracak. E, bu şehrin menbaa suları vardı ad ad bileceğimiz lezzetlerini ayırt edebileceğimiz ama coğrafyası ile ilişkimiz kesildiği oranda bunları unuttuğumuz gibi düferi de unutuyoruz ve hepimiz süpermarketlerden gidip bütün dünyanın her tarafında yenildiği şekilde nasıl aynı domates yeniyor aynı tohumun domatesleri yeniyor aynı somon ve aynı çiftlikle levreyi yenir hale geliyor coğrafyanın dışına çıkıyoruz ha, Erzurum'dayız. Ha Maraş'tayız, Ha İstanbul'dayız. Fark etmez hale geliyor oysa gıdamız bizim varlığımızın teminatı. O da coğrafyamızla çok alakalı ve gıdamızı korumakta bu şehri, bu doğayı korumaktan geçiyor. Dolayısıyla bunu biraz daha eğlenceli hale getiremez miyiz özellikle de bu şehrin içerisine doğmuş, bu şehri ev belliyecek olan çocuklarımıza diye ve İstanbul'un Lüfer Bayramı oldu adı. geçen <gülüyor> yıl güzel. başladık. Çok güzel. O zaman şimdi kısa bir müzik arası verelim. Sonra İstanbul'un Lüfer Bayramı'nın programını detaylıca konuşalım. Çünkü bugün evet. başlıyor. Başladı. Başladı evet, evet. ve de dolu dolu üç gün geçecek evet, İstanbul'da. Tamam o zaman müzik arası verelim sonra devam ediyoruz. Slow food fikir sahibi damaklar lideri Defne Koy yürekli konuşmaya devam ediyoruz İstanbul'un lüfer bayramının detaylarını alacağız şimdi lüferle <gülüyor> ilgili bütün bilgilere başta almıştık e, nedir program şu anda Kalıras Üniversitesi'nde İstanbul'un balığı diye bir toplantı var bu toplantıda iş işte akademisyenler gazeteciler e, balıkçılar bir arada İstanbul'un balığının ekonomik manada e, nasıl ...hareket ettiğini konuşuyorlar. Ciddi anlamda gri'de kalan bir ekonomisi var balığın. Ee, kaçak çıkış noktaları var. Amatör balıkçılar satıyor. Ee, balık biliyorsunuz bu yıl daha e, palamut tanesi bir liraya kadar düştü. Evet. Ee, bunlar Bunlar doğru mu? Gerçek Hı. mi? Yani doğadan bu balığı çekiyor olmanın ederinin farkında mıyız? Balıkçısı bundan geçiniyor mu? Doğa sürdürülebilir noktada mı? Yaratılan ekonomiden e, pay alması gereken. Sonuçta devlet deyip her şeyi yıktığımız bir organizma var. Vergilerle ayakta durması gereken. E, doğanın e, kullanım biçiminden devlete ne düşüyor? Devlete düşenlerin karşılığında yapması gereken sorumlulukları nelerdir? Ekonomisi üzerinden İstanbul'un balığına bakılıyor. Şu anda Kadir hasta. Hı hı. Bugün öğleden sonra... Ee, güzel bir toplantı var saat 2'de başlayacak 2 ile 4 arasında Maslak'ta Mutfak Sanatları Akademisi'nde ee, daha ziyade yeme içme sektörüne yönelik görünüyor. Baktığınız zaman programımızı ancak herkese açık ve hatta lütfen e, özellikle tüketici noktasında olanlar gelsin dinlesinler. E, bu sektöre adım atmak isteyenler ister işletmeci olarak ister şef, aşçı olma niyetiyle e, gelsinler dinlesinler. Geçimiz üç yıl boyunca bu harekete bu gayrete omuz veren şeflerimiz, işletmecilerimiz, karılarında balık satan işletme de vardır lokantaların haricinde. Gelecekler ve orada niçin bu balığın sürdürülebilirliği önemli? Bu balığın avcılığının, bu balığın doğadaki varlığının sürdürülebilirliğine manaya geliyor. Bunun onlara ekonomik olarak karşılığı ne oldu? Müşterilerinden gelen reaksiyonlar nelerdi? Ve bütün bunları nasıl dengelediler? Nasıl hı hı. ticaret götürüyorlar? Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da yeme içme sektörü aslında son derece sığ bir sektör. Ekonomik hı. manada konuşuyorum. 15 milyonluk bir şehirde yaşadığımızı söylüyoruz. 1,5 milyon dolaşmıyor akşam yemek yemek için. Hı hı. E, ve herhangi bir kriz durumunda aslında yeme içme sektörü Ilk, ilk duran haliyle ha. bu kadar e, ucunda bıçak sırtında giden bir sektörde eğer insanlar işletmeciler tamam ben lüfer satmıyorum diyorlarsa bunun çok önemli bir değeri var sadece sembolik değil. Bu nasıl yapıyorlar niçin yapıyorlara bakmak gerekiyor bu toplantı onunla alakalı. Hı hı. Ondan sonra cumartesi günü. En yoğun günü. Aslında cuma günü bir küçük şeyimiz daha var. Onu da hemen söyleyeyim. Bugün saat 12'de başlıyor. E, Salt Beyoğlu'nda İstanbul'un balıklı filmlerini başlatıyoruz. Harika. Festivalimiz var. Aslında çok mini mini bir festival. Bebek bir festival. İnşallah önümüzdeki yıl daha da genişleyecek ama dört dokümanter ve bir kısa filmden oluşuyor. E, cuma ve pazar günü. E saat 12 ile 6 arasında Salt Beyoğlu'nun açık sinemasında olacak. E, Cumartesi günü en yoğun günümüz. Sabahleyin bir av yarışmamız var. İstanbul'un en baba lüferi. Şimdi diyorlar ki bize hem lüferi koru hem de av yarışması yap. Aynen lüferi korumak için zaten insanların denizin kıyısına inip bir olta sallaması gerekiyor. Emek vermediğiniz zaman o balığı tutmanın manasını bilmediğiniz zaman tüketmek çok kolay. ...en babasını avlayana bir hediyemiz var. Ama en babası da şöyle... ...kocamanından bir balık olacak. Kuralları var. Çatal boy 24'ün... ...üzerinde balıklar katılabiliyor. Oltayla yakalanmış olması gerekiyor. Yarın... Gün içerisinde İstanbul'da yakalanmış olması gerekiyor. Hı -hı. Eğer bunlar yerine getiriliyorsa Feneris iskelesinde Haliç'te kurul bir jüri var. Ee, oraya balıklar getiriliyor. İşte su ürünleri mühendislerimiz kontrollerini yapıyorlar günlük mü, oltama diye. Ondan sonra değerlendirme yanılıyor. Ee, eğlenceli olacağını umut ediyorum. Baba oğul, baba kız, e, evet, anne he. oğul herkesin e, bir kez olsun bir çaparı bağlayıp denize bırakmasını umut ediyorum. Bunun kolay bir şey omanın avlanmayı unutmuş olmamız belki gıdaya karşı bu kadar e, rahat yağmacı Öyle olmamızı atça, evet aynen sebebi. Bunu biraz toparlama niyetindeyiz. Onun arkasında öğleden sonra iki tane çocuk etkinliğimiz var. Bir tanesi Saltbeyol'un bahçesinde üst katta olacak. İpek kuşçu yönetiyor. Anne bak lüfer çizdim diye. 5-15 e, yaş arası çocukları 4 e, grup halinde, yarımşar saatlik grupları halinde Atölyesini alacak ve onlara balının boylarını, nereden nereye nasıl göç ettiklerini, nasıl yaşadıklarını hikayeleştirerek, resme sokarak, yemekle, sohbetle paylaşacak güzel atölyeler bunlar. Arkasından e, aynı gün gene aynı saatlerde saat bir buçukta başlıyor bunlar bir buçuk dört arası bir e, buçukta Santral Kampüsü'nde Bilgi Üniversitesi'nin lüfer var. Aydans ekibi e, maket Hı. yapacaklar onlar biraz daha büyük e, gençlerimizi çağırıyorlar 15 yaş üstünü çağırıyorlar ama e, maket lüferler imal edecekler boyuyla posuyla isimlerini vererek boylarını ölçerek. E, o gün öğleden sonra bir başka panelimiz var. Biz parçası değiliz, biz sadece mekanı sağlıyoruz. Çağrıları yapıyoruz. Bu panel balıkçılarımızın paneli. Hı hı. Burada trolcüsü, gırgırcısı, kıyı balıkçısı ve resmi temsilcileriyle balıkçılarımız bir kurul oluşturacaklar. Ve burada İstanbul'un balığı saiden tükeniyor mu? Hı hı. Yok oluyor mu? Yok oluyorsa sebebi ne? Kirlilik ne kadar parçası? Aşırı avcılık ne kadar parçası? Bunu engellemek için balıkçıya görev düşüyor mu? Patatesi, sıcak patates derler İngilizce'de, bizde de top derler. Topu başkasına atarak değil de, sahiden kendilerine dönerek kendi aralarında bunun e, konuşmasını yapacaklar. Kalabalık ve oldukça hararetli olacağını tahmin ediyorum. Kadir Has Üniversitesi'nde saat e, 1 ile 4 arasında. Hı hı. Yarın da böyle. Pazar günü, işte Balıklı Filmler Festivalimizin son günü... E, saat 12'deki gösterim çok heyecan duyduğumuz bir tane İstanbul e, pardon içi Balıkları diye bir dokümanterin ilk gösterimini yapıyoruz bu bizim hmm. için çok büyük iltifat oldu aynı zamanda da çok büyük e, heyecan Parçası biziz çünkü bir parçası da biziz bu dokümanların geçen yılki Lüfer Bayramı'ndan görüntüler olduğu gibi kampanyalar boyunca gerek Greenpeace'in gerek Slow Food Fikir sahibi Damaklı Hareketi'nin hangi aşamalardan geçtiği balıkçının bunun neresinde nasıl durduğunun da belgeleri bu dokümanların içerisinde. Arkasından da hatta Burak Dalla Bahriye maalesef katılamıyor. İki yönetmenimiz var bu dokümenterinin arkasında ama Burak burada. Burak'la hmm. bir de söyleşi imkanı olacak. Hmm. O gün altıda da film festivalimizin bitmesiyle birlikte de bu yıl için Lüfer, Lüfer bitmiş oluyor. Lüfer bayramımız bitmiş oluyor ama... Basın çok destek veriyor. Radikal gazetesi 3 gün boyunca logosuna bir lüfer koruma tim rozeti takacak. Gerçekten. Bugün mi? gördünüz evet, mü? <gülüyor> Görmedim daha anladım ama hemen Pazartesi günü de CNN Türk'te 5N1K programında yarın panelde konuşacak olan balıkçılarımızın bir kısmı neler konuştular, neler oldu? Lüfer'in önderliğinde İstanbul'un suları, Türkiye'nin suları, Türkiye'nin balıkları ne Ailemde nasıl gidiyor onu konuşacaklar. Tamam Peki o zaman e, bu hafta sonu hep Lüfer'le geçecek. E, peki Çin'e yemeyecek miyiz artık? <gülüyor> onu <gülüyor> ben bir de Facebook'ta da gördüm. Nasıl yani Çin'e yemeyecek miyiz artık? Doğru ya? doğru yani çok haklısınız. Sordunuz soruda e, alışkanlığımızda kültürümüzde var. İstanbul ben doğduğumda iki buçuk milyonluk küçücük bir şehirdi. Balığı da yetiyordu. Şimdi Hı -hı. bu şehir on beş oldu. Aynı balık miktarı değişmiyor. Biz ürüyoruz, çoğalıyoruz, burada yığılıyoruz diye balık buraya yığılmıyor. Zaten azalıyor. Eskiden azıcık bir nüfusumuz varken her boyundan bir miktar çekebilirken av araçlarımız da küçüktü. Çinekop yiyebiliyorduk. Bu çok büyük bir problem değil ama bugün hayır çinekop yemeyeceğiz. Ama hangisi çinekop, hangisi sarı kanat, hangisi lüfer? Bunlar böyle kırmızı çizgilerle ayrılmıyor. Dolayısıyla santim meselesine bakın. Ben Karışımı kocaman açtım. Koydum mezuronun üzerine. 21 santim. Benim elim büyük. Hmm. Elinizi ölçün. Karışınızı ölçün. Balığın üzerine karışınızı koyun. Karışınızla kıyaslayın. Ben benim karışımdan biraz büyük olmasını istiyorum. Çünkü ben 24 santime, minimum 24 santime gönül verdiğim için özellikle göz atıyorum. Bakıyorum ve lüferimi ona göre seçiyorum. Bu şekilde geçen yıl uzun boylu balık yemedim. Hı -hı. Bu yıl daha Boğaz'dan geçecek mi, geçmeyecek mi bilmiyorum. Evet, Ama onu diyecektim. Yiyebildiniz mi hiç? Hayır. 2 e, defa kofana almak zorunda kaldım. Çünkü başında e, bela olduğum işletmelerden, balık satan işletmelerden bir tanesi bana bak bak kofana getirdim diye geliyor. Kim alacak onu? Çok pahalı bir balık. Ya zaten olmayan lifer çok para. Evet. Kofana daha da para. Kıyıp iki defa almak zorunda kaldım. Sonra da herkese çağırdım tabii buğulamasını yapıp bir herkesi. parça kufana yiyelim diye. Tabii, ee, bu yıl yiyecek miyim bilmiyorum ama... Yani yıllar boyu yemeyecek olsam hiç mesele değil. Yeter ki yarın kızım bana dönüp anne sizin zamanınızda düfer yok oldu demesin diye. Ben bugün çünkü anneme dönüp anne sizin zamanınızda uskumru yok oldu diyorum. Diyorsunuz. Diyorum. Evet. Evet. Peki çok teşekkürler Defne Hanım. E, Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Lideri Defne Koyu ile İstanbul'un Lüfer Bayramı'nı konuştuk. Şimdi burada hani listeledik neler var diye ama diyelim ki bakmak istiyor insanlar. internetten bakıp öyle. Çünkü hepsine katılabiliyor herkes değil mi? Kesinlikle. Hatta hepsine katılın. Evet evet evet. <gülüyor> evet evet. Kesinlikle. Nereden bakabilirler? Bizim web sitemiz www.fikirshabidamaklar.org. Organizasyon. Orgu. Buraya tıklandığı takdirde zaten bir Lüfer Bayramı logosu ve ona tıklayıp hem geçen yılın programını hem bu yılın programına bakabilirler. Ayrıca sosyal medyada İstanbul'un lüfer bayramı diye arayacak olurlarsa, bu üç gün boyunca çekilen fotoğrafların tamamı patpat pat düşüyor o sayfaya. Ama ayrıca da Slow Food fikir sahibi damaklardı Facebook'ta bakarlarsa, önümüzdeki dönemde de bizi takip etmek için iyi bir araçtır. Biz sosyal medyadan daha ziyade şeyimizi yakalıyoruz, sesimizi yakalıyoruz. Para harcamama mı Tüketmenin en önemli parçalarından birinin ne olduğunu gördük evet, çünkü evet. ve sosyal medya bu anlamda bize çok destek veriyor. Çok değil mi? Ben Hem de, de nasıl? onu fark ettim. İyi ki var yani böyle Kesinlikle. internet ve şey. Ee, o zaman bir de şunu da tekrar vurgulamak istiyorum. Anneler biliyorum ben çocuklarıyla ne yapsak bu hafta sonu diyorlar. Gelsinler. O zaman lüfer evet. bayramına ve orada çocuklarıyla ilgili çocuklarla ilgili etkinliklere etkazlı. Dolu dolu bir cumartesi geçebilirler. Sabah gelip av yapabilirler bir ot sallayabilirler. daha sonra gidip resim yapabilirler. Tamam. Lüferle çok, geçsin. Çok teşekkürler. Bu arada da bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde pazar günü de Kartal'da ekolojik pazarlar devam ediyor olacak. Sizi bekliyor olacaklar. Haftaya Kurban Bayramı'nda kapalı olacak pazarlar ama ondan sonra da aynı rutinde devam ediyor olacak. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. İyi günler.